Günaydın Ankara. Pepper şam gourmet pizzanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bon appetito tutki. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Telefonun başında çaresiz bekliyorum dedi. Cake ve evet, sevgili inciler. 828 olmasına rağmen hala radyonuzda yoksunuz diyenlere gerçekten eh, mahcup edecek bir cevap vereceğiz. Ee, uzun süredir yapmayı tasarladığımız Ankara Trafiği'nden bildiriliyor projesi bugün hayata geçti. Hattımızda Ankara Trafiği'nin e, adeta kepçesi Ege Kayacan var. Günaydın Ege. Kişler olsun Fahir, olsun Ankara, olsun Oktay, Oktay şu anda <gülüyor> Tabii çünkü neden <gülüyor> bu proje iki kişilik bir proje. Birisinin seni dolaştırması, senin de gözlemlerini aktarman gerekiyordu. Evet Ege Söz sende, neredesin, ne yapıyorsun şu anda? Ee, şu anda bizim eski evin orada İspahit. Ee, evlendiğimizde yaşadığımız evin oradan. Ee, çok rahatlıkla geçtik. Ancak oraya gelene kadar e, zorlu bir Ankara trafiği vardı. Şu anda ben tarafımızda yolda, oradan akışkanlıklar devam ediyor. Tabii tabelaların altından geçiyoruz sevgili Fahim. Hangi tabelaların altından geçiyorsunuz Ege? <gülüyor> evet Allah kahretmesin. <gülüyor> bıraktı ciğerin yarısını bıraktı arabanın içine ciğer parçalarını saldı bıraktı vallahi bıraktı. Ankara'da böyle oldu. Sevgili Ferih, sen de atıyorsun. Ee, yayıncılık devam edecek. Evet, yayıncılık devam ediyor. Bundan sonra her hafta bugün Ankara ile başladık. Yarın sizi Afyon'dan bekliyoruz. Şu anda ee, e, Sevgili Oktay ile birlikte Dolu evde doğuruyoruz. Radyonuzun sesini kısalım mı? Radyonun sesini kısalım mı? Arkadaşlar, radyonuzun sesini biraz söyleyelim. kısar mısınız? De kafamıza göre ayarlıyoruz. Evet. Ne yapalım? Kısalım mı? Çok güzel teşekkür ediyoruz ee, sevgili Ege. Açalım mı? Açın açın. kapatın kapatın yok açmayın. Yapmayın <gülüyor> Pardon pardon. Ee, sevgili Ege radyonuzun sesini kısar mısınız? Ne kısın, kısın diyor. Elim seviyeye kadar kısın. Evet. Şu anda çekinemek ee, yolculuğumuz devam ediyor. Alacalı bir trafik var, e, keyifli bir trafik de diyebiliriz. Alacalı Hatırsan, trafiğin tarifini ama, biraz yapabilir misiniz Ege Bey lütfen? Alacalı trafik değişik markalardan otomobillerin... Değişik efendim, renk ve değişik, marka. Birek araçların, hı hı. efendim toplu taşıma araçlarının aynı trafikte birbirini sıkıştıracak ama diğer yandan da harekete izin verecek şekilde devam etmesi alacalı veya akışkanlı... Darısı yapışkanlıdır. <gülüyor> Tatlı <gülüyor> <gülüyor> bir yapışkanlık. Evet. Ee, ben yani, e... tab, sonuçta bizim bu <gülüyor> trafikte yapmaya çalıştığımız şey keyifli, farklı bir trafik e, projesi olsun dedim. İnsanlar hani e, yol açık yol kapalı da yani <gülüyor> Alacalı. yorumlar yapışkan Ve geçmiş yıllardaki yol. Durumlarını bir şey yapalım. Ve Milli Kütüphane'ye girdik. Ve mesela 10 yıl önce bugün trafik nasıldı. Onları araştırdık. Ee, o zaman 10 yıl önce trafik nasıldı? Sizi Milli Kütüphane'ye ben davet ediyorum Hazır yolunun üstündeyken. Oradan ba eski gazetelerden eski... Trafikte bir gün tra evet. trafik diye. Evet. Trafikte bir köşemiz var. Evet. O köşede sizde kütüphane, bir tane sizin de, siyah beyaz trafikler diye bir bölümümüz de var. O bölümde de e, yaptığımız şey eski. Model arabalardan oluşmuş bir stratej. <gülüyor> ee, İstanbul'a gideceğiz orada. Retrotaire ziyaret Harika bir proje. Ege gerçekten hakikaten <gülüyor> e, uzun süredir ee, radyo dünyasının aradığı proje bu galiba. Ee, yeni bir, bir şey, soluk bir aranıyordu. şöyle yapacağız. Mesela ünlü bir tiyatrocuya gideceğiz. Retrotaire muzdanoz olacağız. Herkes bu retrotairede farklı bir şey yapıyor. Sen şey Evet. O da tesisin daha iyi bir şey uzatmamız vallahi var ya son dedikleriniz hiç anlaşılmadı mı? Güzel bir proje. Ben onu söyleyeyim. Bir kez anlatayım o zaman. Hah. Otel ya ben de sen dâvledim zahmetim. Hatta İstanbul'a rotörteşe gideceğiz. Evet. Bir tür diyet projesi. Evet. O da ki. Ee, bu röportajlar bu bölümde herkes Her tarzının dışında bir şey de yapıyor Bize bir şarkı söyler misiniz diyeceğiz şimdi. Çok harika bir yani o, Onu kesinlikle <gülüyor> <da> hayır diyecek <gülüyor> Biz de, <biz> de gezdireceğiz <gülüyor> Ve soracak atılacak harika Harika Harika <gülüyor> harika Yani ben burada belki stüdyoda kaldım ama ee, gerçekten bu projeye can gönülden tüm ankaralılarla beraber destek veriyoruz. Keyifli bir Ama arkadaşınız var yanınızda. Sağlam bir yerde olması lazım. Yani biz oktayla etrafa savrulmuş gibiyiz. Eee bizi hafeye bağlayacak, hayata bağlayacak, gerçeklere bağlayacak bir sağlam kazığımız olması sağlam. lazım. Sağlam hortum Ve mu kazık, kazık mı lazım. o tam şeydi yani. Kazık tipi bir şey mi hortum tipi bir şey mi? Ben hortum takıllı hortum gibi. Çok güzel. Harika. Şu anda her şey yerli yerine oturdu. Ee, ben Saki çok içinden bitiriyorum. Çok da rahat geçiyoruz değil mi köprüden? Evet. Çok çok öyle bir çok rahat. Çetinemech'te tatlı bir akıcılık var. Bir evet. var. Evet. Akışmalı evet. bir trafiğimiz. Çok güzel. Akışmalı ve akışmalı trafik var. Şu anda eee erişiyoruz. Alt üzerinde Geçtik şu anda çukur ambarı. Satılan köşedeyiz <gülüyor> ve gerçekten çok rahatlıkla. O zaman bu rahatlığınızı... Sadece, evet. sadece kırmızı ışıklar çıkıntı çıkartıyor. O bize belli bir süre beklemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz vergileriniz, verdiğiniz bilgiler için. Olsun. Öncelikle hayırlı sapmalar olsun Çukur Ambar'ı, ambarı saparken. Hepimize hayırlı evet. sapmalar diliyorum. Bir sonraki reklam <gülüyor> kuşağının akabinde ben sizleri stüdyoda istiyorum. Çok rahatlıkla. Rahatlıkla öyle ediyorum ben, e, Ege, e, kapatmadan e, diyorum. Kapatmadan önce sen keyifler olsun. Çok teşekkür ediyoruz ama şu şeyin vardı e, biliyorsun hani sanatçı projesinde. ilk olarak sen de başlasak. Keyifli bir şarkıyla biz e, şarkıya geçsek. Yani, yani. E, Kesinlikle hayır demek istedim ama öyle de tatlı bir e, sürpriz oldu ki. şeyler de söylemek istiyorum. E, gerçi bugün sesimiz üzerinde ama yine de e, seninle beraber okursak olabilir diyorum. Ben de yardımcı olacağım. Başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Evet açmış. Evet, ses ses gidince aynı havayı yakalayamadık. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifler olsun. Keyifler olsun. Sevgili dinleyiciler hepimize keyifler olsun. Yeni projemizde hayırlı olsun diyoruz. Sizi Blues Traveler adlı çok değerli arkadaşlarımızla baş başa bırakıyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu dansa sabahla şarkısıydı Robin Hood'un şarkısıydı. Evet evet Robin Hood'un mi bu. Sevgili Robin Hood'a bir kez daha onu sevgiyle ve özlemle anmış olalım. Evet Pepper Jim'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor yeni projeleriyle. Bugün Ankara trafiğinden bildirdiler ve şu anda da stüdyodalar. Keyifler olsun diyoruz. E, keyifli gerçekten. bir yolculuk. Bu yolculuğu... Programın sloganı bu. Biraz en başta çiğ ama tekrarlanınca <gülüyor> evet, oturuyor. <gülüyor> yani biraz daha yiyince insan alışıyor değil mi? yani çiğ bir şey yiyince ilk başta şey yapmaz da sonrasında alışırsın ya hani, hani, hani vardır ya bacağından yemeye başladığında bir rahatsız <gülüyor> ama, ama sonra göğsünü yedi mesela ütmeden zaman. yersen tavuğu mesela bir yavan gelir ütme dediği de ütüleme aslında bu oktaya bir tavuk versen ütemez <gülüyor> evet günaydın <gülüyor> ve keyifler olsun diyerek isterseniz bugünün gündemine şöyle hep Kelifler beraber keyifler olsun diyoruz bugünün gündeminde e, Hakan Altun'dan Brian Adams'a doğru ince bir geçiş yaptık çünkü e, Ege Efendim, ya benim hiçbir esprim bir kalmadı. kontrol Bir ses kontrol yapalım. Ses arada kalmış. Yani tam arafta evet. kalmış. Yani. Telefonun başında. Ta... hiç Oğlum, evet, Ses gidince değil. bir tarz yapmaya çalıştım bana olmadı. sen bana dün kızmıştın ama yani arka arkaya söylettin falan adama diye. Yani iyi ki söylemişiz abi. Ki, iyi Her ki. şey zamanında He, demek ki. Tabii Bak, ki, tabii ki. Arşivlik bir ses de o. Kaydettik yani. Bugün şunu. de ama Brian Adams'a söyleyebilirsin. Tam çünkü o şeyde şu Daha Brian Adams'ı da bulmamış ya. <gülüyor> Şu Şu an... An... <gülüyor> Yine Türkçe bir şey söylesin o zaman Yani öyle bir şey var Bu arada hiç merak etmesin 9 yaşındaki kardeşimiz e, Okul yolunda annesine sormuş Dakataki Hanımefendinin ismi e, bilemedik ama Demiş ki anne demiş e, Kovulmazlar mı Acaba demiş <gülüyor> zaten <gülüyor> <gülüyor> demiş geliyorlarsa demiş ee, annesi de tabi anne şefkatiyle ee, kovulurlar yavrum demiş kovulurlar Bizi kovulurlarsa da bize mi kovulurlar yavrum demiş onlar hep öyle demiş. Yap, onlar şey olmaz, hep böyle <gülüyor> de demiş bunların arkası sağlam demiş nasıl ya demişler bunlar demişler ondan sonra ve 9 yaşındaki bu kardeşimizin bizim için endişelenen 9 ama... yaşında 19 29 39 ve daha nicelerini bir kez daha çünkü o 9 yaşındaki kardeşimiz bir sembol Doğru, ee, evet. O yüzden ee, radyocu olmaya karar çocuğun, vermiş. Sorumluluk bilinci eşya kadar adamlardan daha fazlaysa orada oturup bir düşünmek lazım. Nerede oturmuşlar Oktay? Oraya <gülüyor> gidelim Herhalde arabada sohbet ettiler. Araba da var, sohbet ama sohbet çocuğun vermiş. geleceğini etkileyecek bir çocuk dediğim genç arkadaşımızın geleceğini etkileyecek bir hadise e, radyocu radyo olmaya karar varmış. vermiş. Valla yani i̇şte, seni 2014 radyocu olmaya karar veren. 2015 eğer hatta eğer Oktay. Biri, birilerini radyocu olmaya heveslendiriyorsak ya ne hem mutlu de bu şekilde hem de bu şekilde affola evet ne, ne dedi, oldu Egeciğim mikrofonunu dedi, kapatıp ondan sonra bir affola. şey söyledi. Evet <gülüyor> bir, bir başarılı radyoculuk örneği daha gösterdi Ege Kaya'cığım. Çünkü önce mikrofonunu kapattı <gülüyor> sonra affola dedi. <gülüyor> Evet. Çünkü yani... Ege öksürürken her zaman mikrofonu açar, konuşurken <gülüyor> kapatır. Kapatırım. Ve ciğer parçalarını şu anda stüdyomuzun en müstesna <gülüyor> köşelerine gelecek şekilde... Mikrofonu ben galoş giydireceğim. <gülüyor> Vallahi çünkü o de... falan korumaz ciğer parçasından. İçine ee... kaşıyormuş ciğer parçası. Sonra Onu önce bir çöp poşeti geçirelim. Siyah çöp poşeti. Ondan sonra çünkü gerçekten... Galoşu onlar... tersten giydir. Program sonunda tekrar toplayıp kirli kovasını atarsın. Ne kadar güzel, ne kadar pratik. Yani. işte Oktay'ın da böyle pratik tarafları vardır. Hayatımız değişiyor, neler değişiyor, neler Hayat, oluyor. Var, Hayatımız değişiyor, artık. değişiyor. Öncelikle bu güzel haber için keyifler olsun diyoruz. Evet, evet dün e, Başbakan Davutoğlu açıkladı e, reform paketini. E, bir paket daha geldi. Aman açalım mı, açmayalım mı? Ay, aç diyorlar, yani şey gibi, açma diyorlar. Genç vaziyetler tarzıyla yönetiliyor. <gülüyor> ülkemiz. <gülüyor> ülkemiz. Bir paket var. Öyle. Sen Başbakan bir reform paketi var. Hemen açalım o zaman. Aman açmayalım. Açmayalım. Aç diyorlar. Peşmergeler şeyler açıldı. Koridor açıldı. açıldı. açıldı. <gülüyor> Açılmadı. Yok canım <gülüyor> açılmaz. Ya. Aç diyorlar. Aç diyorlar. Açın, Açın, diyorlar. diyorlar. <gülüyor> Onları aç açalım mı açılsın. Ve tam genç vaziyetler tarzı benden <gülüyor> günah gitti, gitti diyerek açılıyor. Açıldı. Evet ehliyet ve paşaport e, bundan sonra emniyetten değil daha hızlı işlem yapılabileceğiniz, e, yapabileceğiniz. Nüfus, market e, Market aslında e, inşallah o şeylere de gelecek yani. Hani ehliyeti marketten mi aldın? Her taraf market çünkü abi. Evet ehliyeti nüfus müdürlüğünden mi aldın diye bir espriniz olursa evet ehliyeti nüfus müdürlüğünden, paşaportu nüfus müdürlüğünden alma şansına sahip olacaksınız. Evlenme, boşanma, ölüm, doğum ve bilim bu ve benzeri. Gerçi benzeri Hem başlayayım. acı günlerde hem tatlı, tatlı günlerde. ve acı günlerde gene yine bizim istikametimiz neresi nüfus müdürlüğü. Ama hani gitmeniz mi gerekiyor? Hayır. Hayır. Bilgisayarınız var, internetiniz var. İnternet Otomatikman üzerinden. internet üzerinden efendim Oktay Demirci doğdu. Tak. Hayırlı olsun. Çık çık Efendime çık söyleyeyim. Hop Ege Kayacan sizden ömür. Efendim toprağa bol olsun falan gibi işlemleri internet ortamından hızlıca e, yapabileceksiniz. Tabii ki örnek bunlar örnek. Bunlar örnek tabii isimler. Afaki. Ben ölünce konu. benim hakkımdan şey diye konuşun. Keyifler içinde yatsın. <gülüyor> Çok teşekkürler. Gece böyle siyousun. Şey Cana bir cenazed insanı <gülüyor> <gülüyor> keyifler içinde yaz. Soyadı değişikliği de varmış galiba. Evet, soyadı Otokipi... değişikliğini ben yapabileceğim nihayet. Üstelik de sadece dilekçeyle olacakmış diye ben bir alt yazı gördüm. Ama o şöyle bir şey, utandıran soyadları var ya. Evet, onlar mesela, ee, işte hani hepimiz... söyleyemeyeceğimiz yayında. Ya, y yok, şu söyleyemeyeceğimiz mesela şerefsiz soyadlı ee, mesela birisi var. Ege şerefsiz ya da şerefsiz Ege Kayacan gibi. Bunu gibi. ben hep şey diye düşünüyorum ya. <gülüyor> Vay, soyadını verdin çok iyi oldu. Net oldu. Ne, kime oldu. Ya Şerefsiz büyük harflerle. bir yani Mesela ön ismi şey koymuşlar. Evet olabilir. Yani e, bu soyadı kanunu çıktığında büyük ihtimalle büyük takım adamlar tutmaz canım öyle şey diye. Yani soyadı diye bir şey çok var? Çok ciddiye almadan soyadı ne olacağını bilmeden soyadı, soyadı almış, aldılar. E, galiba öyle. E, ondan dolayı da böyle bir birbirlerine de göse. <gülüyor> ...ben de bunu aldım diye. E, işte dedim, tabii hepsini de sayamıyoruz. Bazıları da böyle... ...affedersiniz çok köfre girer. E, öyle şeyleri söyleyemiyoruz. Mesela bugün çıksaydı, yeni çıksaydı... Hı -hı. ...ben esprili olsun diye, keyifli diye bir soyadadırdı mesela. Şu, şu haftanın esprisine uygun olarak. Ama işte iki ay sonra o espri kaçtığı zaman... E, ...torunların, çocukların yıllarca sana ilenerek... ...çünkü bir de ailede soyadını kimin aldığı da belliydi. Şimdi mesela dört kardeşler... Doğru, doğru. E, Dört erkek kardeş her bir ayrı soyadı da alacak oturacaklar karar verecekler e büyük abileri gidiyor bir şey alıyor e diğerleri de he mecbur gidiyorlar alıyorlar falan filan sülalede kimin aldığı da belli olmuyor Vallahi... bizim soyad galiba listede oktayların soyadı meslekten mi demirci tabi meslekten o ne güzel mesela bizimkini bilmiyoruz bizim sülalede kimin aldığı belli değil Hayır bizim soyadı... ben sırf o yüzden de ek puan aldım ya demircilikten değil mi de var oktay demirci şey e artı 10 puan ya da ek puan aldığıma inanıyorum yani e, öyle de bir şey var ama ben, öyle öyle. ben bunu, buna sevinmiştim. Kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek o eskiden da, çok meşakkatliydi. İşte mahkeme kararı gerekiyordu. Sadece kendi soyadını e için kullanamıyordu geçerli. falan filan diye. Hem kadınlar hem benim için. Beni de lütfen... Tabii bak. kadınlar demiş özellikle kadınlar bir de Fahir Öğünç demiş. Çünkü Tevfik Fahir Öğünç demiş. E, benim soyadım Öğünç diye geçiyor çoğu e, resmi kurumda. Yani şöyle diyeyim bütün resmi kurumlarda. Çünkü... O, mü? Resmi kurumlarda yumuşak g yok ya mu? Ya bu normal şeyler vardı ya defter nüfus kağıtları Aha. defter şeklinde. Ondan normal düz tek parça kağıda, mavi nüfus kağıdına geçerken e, oradaki ne derler ona? Nüfus görevli, mevmi, görevli. yumuşak g'yi biraz fazla bu çok işlemeli bir soyadı diye çünkü ö var, yumuşak g var, ü var, ç var, arada bir gariban n var. E, öyle diyerek o da bir tane de sessiz hakkını g harfinden yana kullanmış. Onu değiştirmek için de. İşte öyle değilmiş. Yani ne sen, Fahir çok özür dilerim, ne de kadınlar bu kadar kolay yararlanabilecek. Bundan e, şey gibi, yani hakikaten tam da söylediğin gibi e, müstehcenlik şey olması lazım. Veya böyle ciddi bir şey ama olması Ama bir nevi müstehcen oluyorum, gelen yoksa yine hmm. mahkeme kararı e, isteniyor. Yani ben Mesela şey şimdi lazım. Kayacan soyadından rahatsız olsam. Rahatsızlığı... Onu bir şeye oturtman lazım. Bunun müstehcen olduğunu şey yaparım ispatlayabilirim evet, böyle kıyaca, kıy her soyadını böyle söyler. Sen de gitsen mesela. Ama sen bunu internet internet seninki yaptır de yaptırsın. öyle müsteçen Oktay de Demirci. Oktay Demirci. De Demirci. Oktay Demirci. Demirci. Bak. Doğru görelim. yine sen değiştiremiyorsun Ben şu anda rahatsız oldum Mesela <gülüyor> öünç olmayacak. <gülüyor> olur mu? İnsanda <gülüyor> iç, istifra Ama şey Ama bunu internetten yaratıyor. yaptığınızı düşünün ya Ses şey kaydı eteçmiş Eteçmiş da diyorsun Mesela daha yakın zamanda Şile'de bir e, sokağın ismi değiştirildi biliyorsunuz Abonos Sokağı diye bir sokak var o sokak ee... ismini niye değiştirilir ben anlamam Nesi erotik geldi insanlara? Bir de oturmuş bir sürü sitelerde... şiirde yok mu ya Abonoz Ben öyle hatırlıyorum. Var da şimdi. Bir sürü şiirde geçiyor. Diyeyim, onun şeyin e, muhakkak. Abonosun nesi ben bu kadar kelime bilirim yani. Hiç o zaman seni Abonozun... şeye davet etmek istiyorum. Ee, benim öğrendiğim kadarıyla sonra ben de araştırdım. Galiba çeşitli pornografik sitelerde evet. e, bir takım şeylerin adı abonoz diye geçiyor. Bir takım şeyler dediğiniz için ben çok teşekkür <gülüyor> ederim öncelikle yayın e, bilincinden dolayı. Evet. Yani <gülüyor> yarın öbür gün o sitelerde sonsuz bir hayal gücü var kelime dayandıramazsın yani. Valla tabii ki ama işte. Onun İngilizcesi ne fahir? O bir takım şeyler diye sanki sonradan ama pardon senin sonradan onun, gördüğün şey. Onun İngilizcesini ben dayı tam telaffuz edemiyorum. Çünkü abanoz gibi bir şey mi? <gülüyor> abanoz galiba. Yani ona benziyor mu abanoz kelimesine? Çünkü abanoz dediğim benim bildiğim kereste. <gülüyor> bir çeşit kereste değil mi? Ağaç türü mü diyorsun? Ağaç türü. Abanoz ağacından yapılmıştı. Evet, koyu renkli bir Ahşap biçim. O... Gözünde o mu canlanıyor? Evet, koyu renkli evet, bir ahşap ama biçim. Ama şimdi öyle. ben herhangi bir kelime söyle, <gülüyor> üst üste bir şey olsun, ben arada bir göz kırpayım. Ha bire gözünüzde bir şey canlanır. Aha o geldi. Sen... abanoz sağlamlığı nedeniyle e, genellikle müzik aleti yapımında kullanılan telli, telsiz. abanoz ağacı, e, Türk Dil Kurumu'na göre sıcak ülkelerde yetişen kerestesinden yararlanılan evet. birçok ağacın ortak adı. Yani yemiş. işte, yani tamam öyle de işte... O siteler onu öyle kullanmasaydı demek ki son dönemde bay'a geliyor. O Ama zaman o sitelerin elinde mi ya bizim bütün şeyimiz? Bana Bizi... en masum kelimeyi söyleyeyim sizi kirleteyim. Oktay mesela. Oktay. <gülüyor> Şu anda leş vallahi leş. Oktay anla... yani Oktay'dan kastını bazı sitelerde Oktay diye böyle bir şey oluyor yani. Valla değiştirmişler yani Şile'deki bu sokağın ismi. Ee, ne olarak değişmiş zımba, çirkin, <gülüyor> zımba çirkin ve müstehcen bir anlam anımsattığı gerekçesiyle değiştirmişler okul sokağı sonra da asım sokağı olarak değiştirilmiş okuldan asıma geçiş nasıl olmuş okulda hocam okulda da çünkü şey derler Abi, ha, okul sokağı da şey tamam ha bu sokakta genel ev varmış <gülüyor> beyoğlu'nda genel evlerin bulunduğu e, o sokakmış şehirdeki sokağın ismi değiştirilmiş ben onu bir tam şey yapayım. Onu bir bakarak olalım. Ondan sonra ben evet. toparlayayım, size mail atayım. O olarak. O zaman isterseniz şöyle biraz rock'n'roll'lar dinleyelim. Evet, biraz rock'n'roll'a ihtiyacımız var. Hemen ardından var da sabah. yeni bir saatte dinleyicilerimizle buluşalım. Ama ne tip bir rock'n'roll? E i̇ster misiniz size? Modern bir rock roll. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Small dance Churkers Şötets, haydolş, bi dolş, abanoz, abanoz. Ya siz böyle tabii siz niyeceksiniz? Ne dedik ya? biz? Abanoz ağacına düzenleme yapıyoruz dedik. ya. Tamam Kal mı? Kaldırıyoruz abanoz ağacını. Ben bir şey merak ediyorum ama dur. Bir ya ama öyle Siz bir şey konuşursanız ben bir şeye bakacağım Tamam sen bir bak abi Sen ona bak da o zaman bir sürü yemeği de değiştirmemiz lazım ya. Niye ya ne alakası var e Onlarda da insanda şey diye çağrıştıranlar olabilir yani <gülüyor> Yani çiçeklerde de var şey de var Mesela tatlılarda var Galiba Abonoz'un İngilizcesi Ebony diye düşünüyordum Hı -hı. Evet olabilir Öyleymiş Onun şarkısı var isterseniz onu dinleyeyim. Abi yapma, yapma şey olmasın ya Lütfen ya başımıza, başımıza Dersiz başımıza dert çıkarmaya gel Lütfen senden rica ediyorum. Abanız vakti zamanında ufuk göndermiş bize. Vakti zamanında İstanbul'da genel evlerin olduğu sokak adıymış. O nedenle değiştirmişler demiş. ondan ötürü. Tamam okul sokağı yapmışlar Önce önce öyle sokakta okul yok. Okul sokağı demiyor. Yani o da o da bir saçma. O da bir saçma. Okul deyince insanın aklı Pizza mı? İdim. eyes. Biraz bakalım. Bakın. Buralarda bir şey yok bence yani Yo, ben... tabii sessizlik yok burada ama ben galiba biraz bir şeyler hissetmeye başladım Dur. içimde. Oh. Çok müstehcen abi kapat kapa kapa, kapa kapat kapa, kapa, abi bu ne ya yakma bizi de yakma sabah sabah bizi dinleyen kardeşlerimiz bir var ya yani. aynı şey var ya bunu yani ivory var ya onu işte çalarsak. pitus o iyice bir tane pitusu pitus mu pitus pitus mu pitus mu stevie wonder stevie wonder mı pitus dediğimiz işte şey. Beatles'ın en yaşlısı. En yaşlısı. Paul, McCartney Paul McCartney, ya. en yaşlısı. En i̇şte de düet yani. En hayatta Reşme olanı. Yani. En büyükleri Paul McCartney. Ondan sonra kim geliyor? En gençleri kim onların? George Harrison şey, mı? Yok ya yani işte Ringo. Ringo, Ringo mu? Ringo. Ringo. En gençleri Ringo. En güzelleri de Ringo bence. Şüphesiz ki Oktay yani. Hayatta olan olmayan. Olan olmayan Ever diyorsun. Herkes tarafını belli etsin abi. Neyse hadi birazcık o zaman e, sabah sabah e, güzel, şeylerden, Buyurun, güzel şeylerden güzel şeylerden Ülkemizde evet. güzel şeyler de oluyor. E, ülkemizde değil dünyada da güzel şeyler oluyor. Bakın bu da çok önemli bir şey. Bugüne kadar bütün e, meyvelerin neydi? Vitamini. Kabağındaydı. Kabağındaydı. E, Kabağızlısının çekirdeğindeydi. İğrençti onda. Hangisi çekirdekli? Karpuz Karpuz çekir Karpuzun çekirdeğinde. Yani tamam onu bunu tüketin falan filan diyorlar. Karpuz kabuğu tüketmek de zor değil. değil ben de çocukken çok büyük sıkıntımda. Şimdi katır kutur yiyorum. Bir de küçüldü ya onlar ya kabak Tam Güzel güzel gidiyor. Ee, bir güzel tam da mevsimi. E, nar e, faydaları saymakla bitmiyor. Bunları da çekirdek de yiyoruz galiba değil mi? Yoksa çok iğrenç yemek gerekiyor. E, e, tabii canım. Bunları çekirdeksiz yemenin şeyi şey var yaptıktan ya? yaptıktan sonra debi böyle bir küçük kese şey yapmak gerekiyor ilaç. Niye onu çıkartıyorsun ve pislik yapıyorsun? Çıtırdat gönder gitsin. Çıtırdat gönder gitsin. Hiç sevmediğim bir meyve nar. Ama nimar sana şekli. bayılıyor. Çekinki nar mı iyi de mi? İyi de mi? İyi de mi? İyi de. Yani ikisi kalsa hangisini Hakikaten dünyada Edersin. meyve adına nar ve bir tanesini yemek zorundasın hangisi? Ha, o zaman genel nar yerim. başka hiçbir abi. şey yiyemiyorsun. Ya nar mı? Evet nar, nar tabii canım. Çünkü iğdenin daha biraz daha tam olmamışı da insanın biraz, ağzını buruuyor böyle. Biraz iğdeyin de ağzınıza sıvarsın. Bir de unlu unlu, unlu böyle konuşurken <gülüyor> ağzını ne yaparsın? Yaz iğdeni şeyi de çok yemezsin. Neyi? Yani avantajı bu bir avantaj bilmiyorum. İkiden i̇ki, iki sonra tane, iki tane yedin mi keser? keser. Ayva gibidir mesela ayva mı mesela iğde mi? Bak, direkt ayva. Seç, bu sene ayva mi? E, tabi, çok güzel ayva da var öyle deme Hadi Ben ya. bu sene ayvaları e, ayva, şey yaptım Ayvanın benim bildiğim tek özelliği var kütür kütür olması Hiç Kimse lezzetiyle ilgili bir şey söylemiyor Ayvalar öyle. çok güzel kütür kütür O Başka da ağzı şey. ağzı şey yapıyor ya. evet. Yo, <gülüyor> Yapıyor. Ama o güzeli de hiç böyle vallahi elma gibi O da işte ama kurtu. ayvada da yani bir tane ayvayı yedin mi sen hiç? Tabii. Tam bir ayva yedin mi? Dün yedim daha ya Bir tane Bir kompili Küçük Hem de yani hiçbir şey bırakmayacak mi, şekilde. Sinirleri mi bozuk? Niye ayva yiyorsun? Bir tane Aa, ayva yenmez ya. Çok güzel canım. Aa delisiniz. Tatlısında bir de yarım ayva kullanılıyor Fahir. Yani... Hiçbir ayva yenir mi diyorsun? Doğru. Bir ayva yenir mi? Ne Yok yok. Ayva de... bu sezon çok iyi. Kış biraz sağlam geçecele benzer. Peklik yapar ayva. Bir tane sen... Ne cesaret ettin? İğrenç Ama meyveler yapma. üçlüsü olarak o zaman nar, iğde ve ayva. Ayı. Ben narı oraya sokmam. Oraya bir de şey koyabilir misin? Greyfurt. Yok, greyfurt da tabii şey de hurma gibi bir şey var ya böyle. Hı. Hani, ha. mı? Yok Hünnap yok şey. Ee, şey gibi. Trabzon hurması diye de geçiyor bazen. Böyle domates belki. gibi. Domates gibi de turuncu. <gülüyor> ha ha ha, ha tamam. i̇yi, iyi de değil. O ya ol... var ya. Davetkar bir görüntüsü Cennet var. vurması mı ne bir şey değil değil mi? Bravo Oktay Bey cennet vurması evet, dediniz. Cennet... Cennet... Ama gerçek vurmadan <gülüyor> daha büyük olan. Domates gibi işte ya. Domates gibi. Yalnız bizim yediğimiz dükkanda o gerçek kurma ne kadar güzel bir şeydi. Neydi o ya ne zaman yedik? Var diye bize bir getirmişlerdi. Hediye Hı. olarak küçük ben bir paketin içinde. Şey. Yurt dışından mı gelmişti? Yurt dışından gelmişti. O ha galiba. tropik meyve çantasında mı çıkan? Bilmiyorum tropik, tropik meyve dinleyicimizi getirmişler tropik Tabii, meyveler Yurt dışından dinleyen değil. daha doğrusu tropik bölgelerde yaşayan yurt dışında olmak kaydıyla e, dinleyicilerimiz varsa biz e, dönüşlerinde yurda dönüşlerinde meyve yanlarında yani. getirecekleri e, tropik meyve çantalarını zevkle kabul edip şevkle yiyebiliyoruz. Ben Vallahi şöyle Bir hatırlatsana ne, vurmayı. Ben kendimi anlatayım, siz belki o günden çıkarsın. Bu... Ya bir daha... Bu yani şimdi hep pulma diye satan... Bu güzel mi? Nasılmış bu ya yani falan diye e ya, bayağı bir yemiştim. Yani. Sen genelde öyle yemek yiyorsun yani şeyde de ben... Ama bunu da konuşarak sanki yemiyormuş gibi göstermeye çalışmıştım. Kendimi. Kömeyle karıştırıyor olma sen ya? Kömeyle Köme mi? geldi çünkü dükkana. Köme de geliyor canım, biyoresel bir sürü lezzet Köme geliyor. kim diye sorsa Köme böyle kısa boylu. <gülüyor> hafif tamam şeye getiren değil mi? Aha. Buz, buz. getiren adam değil yok, mi yok, köme Yok buz, dediğim... buz getiriyor köme. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca köme Hiç vardı ya. Hiç onu ben. Gümüşhane'nin meşhur tatlısı. Tabii o, ki. Ondan gelmişti bir kutuda 10 dakika sürmüştü bitmesi hatırlamıyor musunuz? Ben onu da böyle Onun mi? Onun bitiminde Neden ben ya bulunmadım ya? Ya. Oktay Bey kusura bakmayın. Fahir sen de vardın ya. Vardımdır da yetişemedim. <gülüyor> Zevk, zevkten hatırlamıyorsun şu anda. E, 4 olabilir. tane mi 5 tane mi ne <gülüyor> Hadi ya. Küçük paket mi diye sordu EGD mi? Küçük paket. Çünkü her şeyin hatırla paketi küçük olan ben hurma'yı koymuştım paketli küçük olanın niye bu kadar dadı büyük olur derler ee, ne olmuş karpuza karpuz değil ya mevzumuz nerede nereden ya, nasıl geldik onlar. buraya Onu da bilmiyorum baymak ee, <gülüyor> dağıt baymak nar iyidir nar iyidir nar, iyidir, yani. nar candır Bir, <gülüyor> yap bayir <gülüyor> teşekkürler ee, narın kabuğunun narın <gülüyor> kabuğunun evet. suyuna göre daha faydalı olduğu şu anda resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi e zaten suyu faydalı diye bir şey yok ki. Nano suyu Aa, nar lezzetli suyu. sadece. Ayrıca nar suyu çok da lezzetli bir şey değil. Yani tek başına yekten içtiğin Demek zaman... Anladığım kadarıyla meyve zaten... <gülüyor> <gülüyor> suyu çok lezzetli değil. Yani faydalı. Ne bir o zaman biz küste ya çok güzel bir şekilde. Hayır ona çok atfedilen bir şey olduğu için o onu içiyorsun çünkü şey yapmıyorsun yani çok faydalı geleceğini, binbir türlü derde deva olacağını düşünerek hiçbir şekilde aklında bir soru işareti olmadan gönder Ona ki, lezzet katıyor. İyi de severlere nar ayı ayı de severlere, ayçiçeklere şey yapmıyoruz. Yani mesela Mert Bey alınmış. Ayva Ayva'ya çok ayıp ettiniz dedim. Ben de ben yok ben savundum ya. Ben tam ayva yedim diyor. Bu sene ayva süper dedim ya. 10 onun yanında üstüne çok az Türk kahvesi serpip yediğinizde en iyi kış mezesi olur demiş mesela. Kış mezesi veya kış güneşi. Ve ayvaya şarkı söylüyoruz. Yanlış karar kış mezesi diye bir sözler demiştir tabii. şimdi ne yapıyor bu suyuna göre kabı kabuğunu nasıl tüketeceksiniz? Kabuğunu nasıl tüketiriz hakikaten ya? Oral yolda tüket. Öncelikle oradan başlayalım. Pis olur kabuğu. Yok evet. önce yıkayacaksın. O şey mi kabukla meyvenin arasındaki o ince zar mı falan yoksa bayağı ya. kabuk mu? Ya bildiğin kabuk ya. Zarıyla, e, posasıyla falanıyla filanıyla kabuk. Şöyle abi. demişler ne uzmanlar. Yok? Nar kabuğu çay yapılarak içe. Kaynatın için demişler. Zaten kaynatarak içemeyeceğin hayatta hiçbir şey yok. Mesela Ege'nin eski ayakkabıları. Kaynat, sünniç, pekliğe iyi gelir. <gülüyor> Mesela yani... E, aklınıza gelebilecek her şey. Spor ayakkabılarım pek de iyi gelir. Köseli ayakkabılarımda da böyle şey, gebelik sıkıntısı yaşayanlara faydalı diyorlar. Gebelik sıkıntısı dedin. <gülüyor> Çocuğu olmayanlar bir ayakkabı, bir saat eki içsin erkek sol tekten kız çocuğu. Kız İkisi birden de Allah onu düşünmek dahi ne yapmıyoruz, istemiyoruz. E... Yaz bu adamın eski ayakkabısı yok ki. Hepsini giyiyor ya. İşte 40 yani... senelik ayakkabısını giyiyor adam. Yani her şey bu işte Neredeyse. kaynatarak içebilirsin. O yüzden hani genin. Doğru örnek olarak. Örnek olarak. Nar kabını kaynatınca renk veriyor mu? Yoksa sadece. Bir Hiç şey kaynatmadım Ege oldu. Hiç kaynatmadım ama senin için bugün kaynatacağım. Bugün sana bir söz ay o eski günlerde nar kabukları evet. kazanlarda kaynatılır, kaynatılır evet. eski ayakkabılar ipe dizilir asılır kış için Abla ne daha güzeldi yani... o çiftlik günleri bağ günleri fail birini soracağım sana tanıyor musun bak bakmak istiyorum Tabii. Ege, sen de bak çünkü failin tanıdığına inanıyorum e, Curtis Cooper Curtis Cooper Curtis Cooper Curtis Cooper Curtis Cooper Tanıyorum ben de <gülüyor> Baya ona kadar falan Bakacak herhalde <gülüyor> şey Cooper, Gözlerim Fel okuyor şu anda Şeyden biliyorum ben galiba e, Ne derler Senin tanıma ihtimalin yok abi Kamudan mıydı o? Aha Kamuda. Yani şey kantinde karşılaşıyorduk galiba Yok değil abi Missouri Üniversitesi Faiz. Missouri tamam. Tamam. O çok güzel bir şey vardı Missouri diye şarkısı vardı Metallica'nın Değil mi? <gülüyor> Missouri Üniversitesi <gülüyor> Missouri Üniversitesi'nden Curtis Cooper e, bugüne kadar e, insanoğlunun eriştiği en büyük asal sayıyı bulan hocamız. Vay kardeşim benim ya. 17 Kardo. milyon 425 bin 170 haneli sayıyı e, bulmuştu ve en büyük asal sayıyı bilgisayar yaratöre sokan. Yok kendi zaten 48 yaşında bunu bu, bu, bu zamana kadar bununla mücadele etmiş. Guagintilyonluk asal sayı. İki, iki ken Guagintilyonluk asal sayıyla ee, bulmuştu. Ama Samsunlu matematikçi Aydın Cerit onu... Aydın abi ya bizim. Onu ikiye mi bölmüş? <gülüyor> Aydın i̇kiye hocamız. Niye bölünüyor bu? Hayır demiş. Esas demiş. En büyük matematikçi benim. Ee, işte en, en büyük, büyük matematikçi sayı... ha, Pardon büyük. pardon demiş. En büyük asal sayıyı ben buldum demiş. Samsunlu matematikçi Aydın Cerit Aydın Hoca ee, bulmuş. En büyük asal sayı şu anda ben de görüyorum. Bir fotoğrafı var bir, ee, bir Aydın Bey'in. Önünde de bir kağıt var. Hakikaten kağıda bayağı bir Hani çalışan öğrencinin önündeki döşemiş diye kağıt geçer. Şey olur ya? Bayağı bir çalışılmış. Kağıt, çalışılmış değil oktay döşemiş de ya. Döşemiş. <gülüyor> Asal sayı olduğu için ben döşemiş. Mesela e, çift sayıla... sayı olsa mesela döşemiş çok rahat. Faire Hay Hayır hayır sayıları Asas... çünkü o kağıda geçirmeyi biz döşeme deriz 2013 yılında. Mesela bazı matematikçilerin işte bu geometresi iyidir. Bazılarının mesela derler, Aydın abinin onun döşemesi iyidir. İyi döşer diye. Tam gerçekten matematikçiye yani, tabii. Fire, yani Matematikte döş sayısı diye bir şey var zaten. Hesaplamalarım şu <gülüyor> şekildedir demiş. <gülüyor> ben de bunun üstüne çalışacağım ya. Vallahi döş sayılar. Döş sayılar. Yok döş sayılar değil. Döş sayısı tek bir sayı. Mesela pi gibi. E gibi. Ama yani bir A4 en az dolduracak bir şey olmuş. Bir A4 değil ben sana ne P. Hayır hey. ben okuyorum anlamıyorum. Sen <gülüyor> anlamamıza yardım Ben yardımcı misin? oluyorum zaten. Ama oku, okumam lazım yani sana. Oku canım. Hesaplamalarım şu şekildedir demiş Aydın hocamız. Ee, Bakayım. 2 üstü A. Evet. Bu parantez içinde. Kapa parantez. Artı 1. Kapa tam parantez sayısına. mi? Kapa parantez mi? Parantez açık halde devam ediyor. 2 yani üstü A artı 1. Artı 1. Kapa parantez. Tamam bu yani. Bu tam sayısına, bu tam sayıya P deniyor tamam mı? Tamam. P asalmış. P asal. Burada A 2 üstü 511'miş. Eyvallah abi. Tamam mı? P sayısı bilinen en büyük asal sayıdır. Eyvallah. P'nin basamak sayısı... 2 kengua quintillion 18 novem kengua fazladır. Doğru. Nasıl? Doğru abi sen <gülüyor> bana güven. Burada aranızda matematikçi olan ben. Doğru. Şu ana kadar Aydın hocam çok iyi. Tamam, ben yanlış mı doğru mu değil de ne de nedir de mi? Ben sana gidiş yolundan anlatacağım. Tamam. Peyn'in uzunluğu 672 trekatrargilion. Ben size göstereyim şu kadar. <gülüyor> Elle göstermek gibi olmasın ama. <gülüyor> Şu. Ha o mu uzunluk? Yani Bu Uzunluk bu. Katregilyon 692, dokatregilyon ışık yılını aşar demiş. Eyvallah. Tamam. Bu dakikaya kadar kimsenin itirazı var mı arkadaşlar? Zaten Anlamadığı mi? olan, sormak isteyen sonra hocam anlamadık diye geri dönüp bana bir şeylerle gelmeyin. Bana sadece iki üstüne artı bir her zaman asal sayı verir şey bir garip geldi. Her zaman asal sayı verir demiyor. Demiyor mu öyle? Bak, öyle demiyor. A2'sü 511 diyor. IQ'su. IQ'su neymiş? Hayır. İki yüzleri artı bir yani. Eyvallah. Hmm. P sayısı bu asal. Ondan sonra 672 yüz yetmiş getire katra gintilyon altı yüz doksan doka ışık yılında aşıyor demiş. <gülüyor> aşar. Hayır. Hatta şöyle söyleyeyim. Işık yılında değil hepimizi aşar. Yani Oktar... aşar demiş, nokta burada bitiyor zaten. <gülüyor> burada ben son, son şey dediğim şey tekrardım. OTTÜ'den Kızılay'a gidip gelme kadar bir... Mesela daha bahsediyoruz. Yo, hayır şöyle söyleyeyim sana. Mesela bu zaten hani bazı sorularda işte pi sayısı 3 virgül pi, pi sayısı gidiyor ya. Evet. Hey gitti gider bir yerlere kadar tamam. bir şey yaparsınız. Orada parantez içinde yazılır. 3 virgül 14 alınacaktır gibi. Tamam. Buradaki asal sayıyı da 41 alalım. 41 asal değil mi arkadaşlar? En, en güzel asallardan en bir tanesi. En güzel tersi. asal. Mesela çok şey, hem Türkçemizde de vardır. 41 kere maşallah Evet bence o 40 bin kere maşallah olabilir mi olamaz çünkü 40 bin asal değil 40 bin asal değil ben onu 41 kere maşallah diye düzenliyorum Oktay Bey ben haberi okudum için herhalde şu anda buldum. daha iyi anladım evet. bulduğu asal sayıyı Samsun halkına hediye etmiş Aydın Bey Öyle Samsun demiş. halkı da bir sevinmiştir <gülüyor> ki hee. Hi. Vallahi, vallahi öyle demiş Samsun halkına hediye ediyorum demiş. Asa şenliklere. Neden ee, yani matematik öğretmenimi ben onu da tamamlamadım. Yoksa matematikle hobi olarak mı ilgileniyor? Matematikle hobi olarak ilgilenemezsin. Matematik ilgilenemezsin? bir yaşam formu. Yaşam, yaşam biçimi. Hayat... Biçim değil form. Form pardon. Yani mesela ben. Bir... Peki sen de her dediğini anlıyorsun falan ya. Formdur Ondan ya o form. Sana. Formdur değil mi Fahir? Ben yanlış bahsediyorum <gülüyor> Yaşam şekli diyorlar. Alakası yok. Formudur. <gülüyor> formudur demiş. Yani biçem. <gülüyor> yani hayat formudur demiş. Biçem Ondan biçem. Ondan demiş biçemdir demiş Ayet Bey. Ondan Açem biçem ben seni, şekere gatem ben seni. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo tuturası onlar sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Espiriler, şakalar ve elbette amatör güreş turnuvalarıyla buyursunlar efendim. Ama ne güzel güreş deyince insanda bir neşe yarattım vallahi Ege. Teşekkür ederim. Şurada vallahi Oktay'la güreş tuttuğumuz günleri dört gözle bekliyorum yine gençlik vardı bir zamanlar. Tuttuğunu devirme heyecanı Yo, vardı. devirme değil ya. Güreşmenin verdiği heyecan diyelim. Ya illa devireceğiz diye bir şey yok. Devirsen de devrilsen de orada bir paylaşım var. Ne sana. güzel demiş şair o şiirinde. Altta kaldım diye yerinme, üstte çıktım diye sevinme. Değil mi? Güreş turnuvaları olduğuna bakmayın. Aynı zamanda şiir <gülüyor> vardır <derdavan gülüyor> programımızda sanat veya spor diye zaten değil miydi Oktay? Sanat veya spor. Evet, sanat veya spor veya ıı, her şey olabilir her yani. Şey olabilir. O yüzden her şey açık. Evet Oktay vereceğin bir şey varsa ver, vermeyeceksen de böyle lafı dolandırma bana. <gülüyor> Buyurun o zaman lafı uzatıyorum size. <gülüyor> Yok teşekkür ediyorum. Laf uzatanlarınız çok olsun. Üç kişiden biri yalan dolan İngiltere'de yapılan araştırma. <gülüyor> Tam bize şey olsun diye aramıza gerilim olsun diye yapmışlar. Vallahi hakikaten öyle. İşte her üç kişiden biri arkadaşlarını etkilemek için hafta sonu ne yaptığı ile ilgili yalan söylüyor sanal ortamlarda. Ee, sanal ortamlar yalan ortamlara dönüşüyor bir anda. Bu kişiler en çok cumartesi gecesi eğlencelerini abartarak anlatıyor. Aman şuralar ne kadar güzeldi bilmem keyifliydi Gerçi, harika. Gençler arasında öyle şuraya da gittik abi orası yıkılıyordu falan. Yaşlar arasında ne geldi Sase? Bir büyük rakımız vardı. Meze geldi. Orada da hesabın Az olması tabi. Tabii. Onunla ilgili bir şey var. Yani kaliteyi ucuza alıyorum e, teorisini e, yaşlılar kullanıyor. Şimdi güzel Instagram var. Bir tane masanın fotoğrafını çekersin. Ne geldiği görünüyor Bir de hesap pusulasını çekersin. Bitti gitti işte. Bitti gitti. Cumartesi eğlencelerini kentin en pahalı restoranlarında e, yemek efendime söyleyeyim veya romantik bir tatil. Bunlar en çok söylenen yalanlar. Eee... Yalan, ya, yalan söyleyince yalan ya, bir hava atmış oluyor işte İngiliz'in nasıl kumaşı meşhurdu şimdi de yalanı meşhur tabi bu sadece İngiltere ile sınırlı değil biliyorsun güneş batmayan bir imparatorluk yani dünyanın <gülüyor> dört bir yanında da aynı şekilde yalanlar dolanlar falanlar filanlar devam ediyor lütfen Yapmayın. dükkanın önünden geçerken çekin yapma gibi yapıyor. bir şey aynen öyle aynen öyle Ege hatta şöyle abartacağım aynen öyle teşekkür ediyorum. Sağ Lütfen olun. Lütfen herkes bu şeyi kullanacaksa gittiği yerde çekim yapsın. Gerçekten yapsan. gittiği yerde e... biz de yanlış fikirlere yerde. kapılmayalım. Çekimler evet. yapmayın. Şuraya gittim demeyiniz. Teşekkür ederiz. Bir şey soracağım. Sor canım. Ee, benim karşıma çıkmadı ama bir arkadaşım anlattı. Biriyle tanıştım. Nasıl biri falan filan dedim ben de. Valla dedi böyle genç gibi konuşuyor falan dedi. Nasıl konuşuyor falan dedim. Hmm. Ee, ve bir örnek verdi. Sonra e, o örneği verdikten sonra ben de acaba benim karşımda böyle biri konuşsa nasıl tepki veririm diye çok şey yaptım. Karar veremedim. No noktalı bir gül koyalım. Onu size danışmak istiyorum. Hı onu danışmadan önce bir noktalı virgül koyalım. Günaydın, Günaydın. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özgür. Özgür ee... Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demirdekim serviste mi? Evet böyle efendim, evet. neydi şikayetiniz? Ee, biz otlu de bir termos almıştık ama e, şeyini yaptık, elektrikleri satın falan çektirdik. E, Hı -hı. E, sizinkini kurmanız lazımmış herhalde, garanti almanız lazımmış. Sizin orada e, şey çıkmadı mı içinden kullanım kılavuzu? He çıktı. Orada aslında anlatılıyor biz gelmesek. E garanti nasıl onaylanacak? Benden garantisini versem ben size. Tam garanti, full garanti desem. Olur da e, imza falan olmadan nasıl olacak? Sani ben size yetkili arkadaşım aldım. <gülüyor> Alo? Alo. Buyurun efendim. Ee, ben bir, biz bir otelde çalışıyoruz da evet. şey almıştık demir dökümün e, termosunda. Evet evet. Buna kurulumu lazım da? Kurulumu siz yapabilirsiniz. İsminizi alabilir miyim ben? Ben Özgür. Özgür Bey e, kurulumu kutunun içinden çıkan e, kullanım kılavuzuna göre yapabilirsiniz. Garantis peki nasıl Garantisi yapacak? faturasıyla <gülüyor> geçerlidir efendim. Hmm, faturasıyla geçerlidir. Fatura aldınız? Tamam kullanabiliriz. Ya, faturası Tabii. yok şu an elimde de. Faturasını bulun en kısa zamanda. Ama bir ver. en ufak bir hata da garanti kapsamından çıkar. E, hata garanti kapsamından çıkar diyorsunuz kurulumunuzu yapın diyorsunuz da sonra. Evet, evet işte kılavuzuna göre yapacaksınız <gülüyor> Matkap var mı evde? Yok kurulma falan her şey tamam. Sadece şartel falan bağlattırdık. Yani siz kendiniz yaptığınız anda garantiden çıkar. Biz kendimiz de yani kombiyi kullanmıyoruz şu anda açmadık bile. Ha onu yani. açın. Onu ah, açın. Ama açtığınız anda garantiden çıkar. davran mı geçiyorsunuz? Valla bilmiyorum garantiden çıkar. Bu sizin alacağınız bir risk. isterseniz düşünün tekrar. Şimdi sevgili dinleyiciler <gülüyor> tekrar beklemeye alabilirdik de ben çünkü ağzımdan çok güzel yaptım müziği. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu <de> yapmasaydın. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp mı oldu acaba Özgür Bey? Ya? Özgür Bey bir daha doğru telefonu Yok şimdi zaman... yanlış yönlendirip de kafasına göre iş yapıp sonra ben de orada aramıştım falan. Siz yapın dediler. <gülüyor> Hayır olmasın ben değil. matkap sorusun ondan sordum yani, fark etmişsiniz. Evet, yani matkap var deseydi. Zaten... Ben o zaman şey diyecektim yani Biz efendim biz yanlış numara çevirdiniz Ve bir, bir radyo programı da, falan dedi diyecek yani. Hayır dediği için içim rahat Çünkü Evet zaten doğru matkap yok matkapsız sonuçta Matkapsız termosifon biraz <gülüyor> <zor>. Yalnız taştan <gülüyor> doğar olmaz Matkapsız <gülüyor> termosifon olmaz Olmaz yani ee... Bu da bize bir ilk oldu ya bugüne kadar hep numune hastanesi iken Kombi Şu servisi ol olarak Anılmakta Anılmakta güzel hoştu ya bu da bizim Anılarınızı sorarlarsa yarın öbür gün ya sizin keyifli bir anınız var mıydı diye orada siz anlatırsınız artık çünkü ben hiç karışmadım dikkat ederseniz Sen niye karışmadın falan şey? Abi termosifon riskli. <gülüyor> patlar mı atlar? <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Ne kadar Yani, yani. yani. termosifon Gerçekten. sonuçta büyük risk, büyük risk. <gülüyor> Sen ne diyordu noktaya? Noktalı virgül koymuştuk oraya. İstersen devam edelim. Teşekkür ederiz Sen yapalım Gizli eleştirdiği bir köşe yapmak istiyorum ben. Çok keyifli bir köşeymiş. Keyifler olsun. Onu hemen mi yapalım? Yap hemen, yapalım. hemen yapalım. Hemen. Başka bir şey söyleyecektim de artık o konuyu Nadas'a bırakıyoruz. <gülüyor> ee, Biraz ve... da esprili mi olacak gizli eleştiri? Yok hayır. Alemi. Yerinde olacak. Çok ciddi bir... Yerinde şey. olacak garantisi verebilirim. Esprili olacağı... Yani mesajlar Mesela veren maalı. bir köşe olacak yani. anladığım kadarıyla. O zaman buyur. <gülüyor> Gizli Eleştiri. Gizli Eleştiri. Gizli gizli gizli gizli gizli gizli gizli, gizli, gizli, gizli eleştiri. Gizli. Merhaba sevgili dinleyiciler. Gizli Eleştiri'de bir çarşamba günü daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuklarımız var. Ege Bey, Feybe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. bir kez daha Gizli Eleştiri'de beraberiz. İlk defa radyo mecrasıında beraberiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi tweetleri bakacağız ve sizlerin bu tweetler konusundaki görüşlerini alacağız. Evet. Gizli, gizli, gizli, gizli, gizli. Evet. E, Faer Bey dönmek istiyorum. Zeynep evet. Hanım'ın bir e, tweeti var. E, Yayını yanlışlıkla arayanı işletmekten zerre hicap duymayan ilkeli yayıncıların programı. O sabahlar demiş. Gizli eleştiri ee, var mı? Yok, gizli, gizli eleştiri gizli var mı yok mu? Ölgü, övgü var ama gizli özne övgü mü değil. Var? Yayıncılar ee, eleştiri, değil, var? eleştiri yok bu. Ee, burada hijab. Hijab mı? Hijab olabilir. Hijab deniyor. Ee, evet, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ee, ve e, bir başka e, konuya az sonra sakın ayrılmayın. Aslında bizi işletiyorlar zannettik biz canım. Yani, yani, ama işte biz kimseyi sabah sabah arayıp şey yapmadık ki. Fonu evden. yükselt fonu. Bitmedi ki programda. Evet. Bitmedi mi? Hayır abi. Program Veda program ettin bilmedi. mi abi? Veda etmedi abi. Vedalar resmen, asla tükenmez resmen dedi resmen. mi? sabote oldu program. Ya. Evet. Gizli eleştiriye bir ara verdik ve devam ediyoruz. Gizli eleştiriye. Yükselt yükselt indir indir. Evet, bir başka bizde eleştirimi değil mi tartışması olan e, Twayt'imize bakıyoruz. Ege e, size dönmek istiyorum. Sıra sizde. Eleştir. C8888. Eleştir. Bir diniciğimiz Kontes. Nasıl Kontes? Ee, Yerli Kontes diyoruz. Yerli Kontes. Yerli Kontes. Şöyle demiş. Yaklaşık 23 saat önce bize attı Tıvayda. Program yapsanız çok fevkalade programsınız üstüne tanımam. Gizli eleştiri bence de ee, herhalde o sırada program mı bulamadı? Başta sırada yani Ya da program niteliğinde bir şey bulamadı da yani <gülüyor> o, o, o şekil bir şekil. Siz çok komiksiniz program yapsanız da falan. değil mi? Biliyorsun. Siz üçünüz bir program yapsanız mı demeye getiriyor acaba? Her zaman olduğu gibi Yoktan sevgili bugüne kadar ne programlar yaptın? Yani ne kodular e, üstüne konuştun? Hiç bu kadar gergin görmemiştim seni yani. Ben e, her zaman olduğu gibi e, sevgili dinleyiciler uzmanlara sorduk. Gizli Yoksa eleştiri, eleştiriye mi kapalısın acaba? Nasıl yapılır? Yöntemleri nelerdir? İyi bir şey söylerken aslında kötü bir, kötü anlamda bir eleştiri yapmak nasıl yapılır, nasıl uygulanır? Her zaman olduğu gibi gizli eleştiri bulabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi takdir sizin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Programın yani şey gibi nasıl oldu çok, abi çok soğuk bir dinamik ya dinamik dinamik dinamik canlı oluyor hiçbir şey yoksa disco gibi 3 dakikada tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak ama tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak program tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak yani en güzel eleştiri henüz yapılmamıştır gibi bir mesajlar birtiz çekti. Ben böyle olarak... hiç anı anlatılmadı programda. Hani anı gelen anı konuklara... yok zaten programda. Ama şöyle yani programın çıkışında bir defterimiz var bizim. Her gelen konumuz o defteri mesela o günün tarihini yazarak e, neler hissettiğini falan yazıyor. Anladım. Yani onu anı bir... saçma. Anı defteri. <gülüyor> <gülüyor> onu bir anı defteri olarak düşünebilirsin. Bu bana dün gün boyunca dert olan şeyi paylaşamadım sizinle ama. Lütfen tamam, yani, paylaş çünkü süreç. Işte. Süre, süreç diyoruz. Ee, <gülüyor> böyle de, dedim net söyledi de sen böyle genç olduğuna karar verdi falan. Ha evet. Analiz yanlıştı zaten o arkadaşımın anlattığı şey de. Yani gençlerin Be, kullandığı kanka, yeni kelime Yeni açanlar değil. varsa. Yeni açanlar varsa şöyle. Anlatalım. Bir arkadaşım yeni biriyle tanışıyor. O kişi hakkında konuşurken nasıl biri falan filan diye konuşurken böyle gençten biri böyle genç bir şey kullanıyor. Konuşması falan dedi. Nasıl mesela örnek verdi dedim. Sonra bir örnek verdi bana. Genç konuşması örneği değil. mi? Genç konuşması örneği de değil. Ama öyle konuşan adam olduğunda ben bilmiyordum. Yani, Nasıl konuşuyor Oktay meraklandırıcı? Yani seni 2014, Ekim 2014'de olduğumuzu yeni radyolarını yeni açanlar varsa onlara bir kez daha. Şimdi şey demiş mesela. Keklediniz mi siz beni falan demiş. Kek? En son. Bana bunu böyle söylediniz ama keklemiş miydiniz o zaman demiş. Hmm. Mesela keklemek diye bir şey kalmadı değil mi keklemek o? Keklemek oradan +10 yıl. artı on. Kapan. Kalmadı, yani, yani tamam genç o o şeye takılmayalım ama. Bi biyolojik biyolojik yaşına +10 kayar. Böyle konuşan bir kişi eğer benim nazarımda gençse geldiyse kulağıma. Evet. Böyle konuşan adamlar maalesef var. Var. Var ya. ve tamamen var. şeyinden de çıkmış bir şey değil mi keklemek? Ne? Çıktı tabi. Şey. Artık ya. yemek kullanılıyor değil mi? Yemek mi? Hı -hı. Yok, Siz o da... beni yediniz mi? O da 5 sene oldu ya. O da 5 sene <gülüyor> oldu. <oluyor. Ne gülüyor> 15 seneyiz o da 5 Siz sene... beni, Siz beni... Kafaya mı aldınız? Daha onu da 7-8 sene önce bitti diye biliyorum ben. Tİ'ye almak, ha, almak. almak evet, 35 bin sene koyuyor. <gülüyor> İlk mağarada ateşi bulduk. Siz beni Tİ'ye mi alıyorsunuz? <gülüyor> Bak adam ne güzel <gülüyor> Ne O zaman kafa kafaya almak kafaya almak. O da o da geçti. Aslında yani başka bir tabir var burada. Beni <gülüyor> yiyor musunuz diye de kullanmak. Evet. Beynal olan. Beynal organlı organ, olan. Aha. Evet ama şey o. organlar yani, daha o doğrusu. O zamandan muaf. Yani git 50 sene önce gene hala vardı o. Sar, sarması meşhurdur. O ne ya? <gülüyor> yani <gülüyor> ha, evet evet. Yani e, almak diye ben biliyorum. Yok onu almak. Sarmak diyor. mıdır? Onu sarmak denir. Ay sarmak daha çekikmiş şu anda. Vallahi nerede nasıl bir literatüre girdi onu da ben bilmiyorum. Bu herhalde hayır, sarmak iki kişiyle yapılıyor da Fahir almak bir kişiyle yapılıyor. E, Bu adamın ben... gençliğinde en son işte o dönemde gençliği vücudunda hissetmiş. Hı -hı. İnsanlar keklemek diye konuşuyormuş. Vücudunda gençlik hissetmek ne demek? İşte yani. yani sağda solda <gülüyor> hareketlenme falan. Sonra Hı -hı. kendi kendine dedi keklemek genç olarak benim kullandığım bir kelime artık e, olgun bir hayata geçiyorum dedi. Sonra belki ilerledi andropoz oldu. Bir kere mı hafendi, olmuş olabilir? kadın. Öyle mi? Tabii kadın. Menopoz olmuş olur olabilir. Bir şey olmuş olur Tekrar gençliğe döndüğünde eski defterlerini açıp biz gençken keklemek diyorduk diyerek devam etmiş olabilir. Yani keklemek lafını kullanılan kadar bence karşıdakinin işi de çok zor tekleme karşısında Yani keklemek ve itam edilince ne dersin? Ona itam edilince orada şey yok hemen bence burada Ben keklemedim efendim yoktu falan desen aynı Herkesi bilinçlendir. Estağfurullah efendim. Hayır. Ne diyeceksin? Hiçbir şey söylemeden. Keklemek ne demek? Oraya çömeşeceksiniz ve çömeşik vaziyette uzaklaşmaya çalışacaksınız. Çünkü siz Kaz zarar. yürüyüşü. Mü? Kaz yürüyüşü dediğimiz size zarar gelebilir. O çömeşik halinizle uzaklaştığınızda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız. Siz çok yoksa. ciddi ama ben çok korkuyorum ya. Karşıma Ç keklemek diye biri çıkacak diye. Ya o zaman sen de konuşacaksın. Abi ne kafası bu ya? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne kafası? kafası abi? Abi. Eski espri kafası style'a takip <gülüyor> edeceğiz. orada alçı oldum dersin abi. Benim bildiğim kadarıyla gençler hep kafası diye konuşuyorlar. Evet. Evet kafası mafası derken de programın kafası... <gülüyor> ne kafası? Evet efendim onu da yarın inşallah programımızda ee, program bitti kafası e, stailası diyoruz. O zaman yarın sabah, okay. kahşembe sabahında daha güneşli, daha sıcak bir günde buluşmak dileğiyle batsın bu dünya diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pasta, mozzarella, salsa ve passione. Alors pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza Tavrus Alışveriş Merkezinde. Buon appetito tutti.